94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve Ben Argun Yılmaz sunuyoruz. Telefon numaramız, alan kodu 20212 343 40. Faks numaramız yeni alan kodu 0212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradio.com.tr Bugünkü programımızın destekçileri Selçuk Güldal ve Yamaç Öz ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet hocam, Ağustos ayına geliyoruz. Bu evet. da e, acısıyla, e, hiçbir zaman tam manasıyla aklımızdan çıkaramadığımız 17 Ağustos'u hatırlatıyor. Evet. Yıldönümüne doğru yaklaşırken. Bir özelliği de bugünkü programın 700. programımız olması. Evet. Bu da aşk olsun demeye değer. Demeye değer, hocam. evet. Hocam bir sürü konumuz var. Bu arada e, programın başlarında e, Okan Tüyüst hocamıza da bağlanıp Dökçeada'da dün meydana gelen depremle ilgili evet. yorumunu alacağız birazdan. E, büyük bir konumuz da bu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun... Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Bu cümleyi ben kurmadım. Şeyin adı böyle, evet. yönetmeliğin adı böyle. Onun biraz üzerinde evet, detaylı dururuz. Evet. Ee, Okan Bey'le bağlandıktan sonra belki ona başlamak uygun olur. Bu arada şöyle kısa kısa değinebileceğimiz birçok konumuz var. Ee, gözümüz aydın herhalde yakında Haliç'teki metro köprümüz çalışmaya başlayacak. Evet, bitmek üzere. Sizinle... Evet. E, Olumlu katkılarınızla. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gördün son durumu hocam? Bakabildiniz mi ee, yakında? Ben çok yakında baktım. Yarım saat önce oradan geçtim. Hatta özellikle yolumu e, değiştirip oradan geçip geldim e, stüdyoya. E, görebildiğim kadarıyla araba yandım bir yandan araba kullanırken tabii neredeyse bitmiş gibi görünüyor. Evet. Efendim. Ama e, korktuğumuz başımıza geldi. Yani bence çok çirkin bir şey oldu. Evet. Yazık oldu. O kadar uyarıya bir sürü insanın e, uyarılarına rağmen e, inatla yapıldı. Göz göre göre yapıldı. Bakalım bundan sonra İstanbul'u bunu nasıl değerlendirecek? Tabliyesi çok böyle çok masif. Kalın. Ee, kalın. E, ayaklar şey. Tabi çok üzüldüğüm bir nokta da onu çünkü ben Anadolu tarafında yaşadığım için bu tarafı çok sık gelip geçmiyorum. Yani Son durumunu bilmiyordum ve duyuyordum işte üstünde bunun ayakların boynuzlar yapılıyor diye. Şimdi şunu söyleyeyim. UNESCO'ya verilen en son şeyde boynuz falan yoktu. Yani o raporu ben okudum çünkü. Şimdi yani göz kararı söyleyeyim. Bu en son askı halatının kotundan yukarıya doğru en az 10 metre belki 10-15 metre arası bir şey. Çirkin işte ucu eğri neye benzediği pek belli olmayan böyle boynuzumsu şeyler var. Yani İstanbul'a hiç yakışmıyor. Bir, bir, bir özenti uğruna yapılıyor. Neye malum özenti? Şey yani biz altın boynuz demeyiz Türkçe'de buna. İşte İngilizce'de Golden Horn'u işte Türkçe'ye çevirip altın boynuz diyoruz. Ondan sonra da herhalde Yabancılar evet. turistlerin hoşuna gitsin diye böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir ucubeye. Ee, altın mı boyacaklar acaba hocam? E, onun ilk resimlerinden bir tanesi vardı. Kim gösterdi? Belki de siz göstermişsinizdir. Böyle altın rengi bir şey vardı üstte. Bir varak çekilmiş Evet. <gülüyor> e, ama sistem biraz başkaydı. Yani ilk taslaklardan biri herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum bu... şimdi beyaz gibi görünüyor. Beyaza boyamışlar ama bu bir astar boya mı yoksa... ...şey boyamı bilmiyorum. Hocam siz görüşlerinizi... E, ...radyoda da televizyonlarda evet. da... ...ifade evet. ettiniz bu konu. Bunun teknik başka bir çözümü yoktu gibi... ...bir noktada değildik. Değil Efendim, maalesef o konu çok e, öne sürüldü. Yani sanki... ...bu e, teknik zorunluluklar yüzünden... ...bu ilk askılı köprü... ...yapıldığı gibi... E, ...hani biraz... ...insan zekasına... Hakaret anlamında argümanlar ileri sürüldü ya. Yani şimdi işte ne neymiş bu? Halicin suyunun sir iyi sirküle olabilmesi için yapılmış. Nedir yapılan? 450 metre civarında açık geçilmesi gereken bir açıklık var. Bunu ortalama 5-90 metrelik 5 açıklıkla geçersiniz. Nitekim ben e, yani televizyonda yapılan şeylerde o konuda tabii 1996'ta yapılan bir alan proje çalışmasından bahsetmiştim. Ona evet. da ben biraz katkıda bulunmuştum deneyimlerime dayanarak. Eee tabliye üstünde de herhangi bir askıya falan gerek kalmadı. Şey yok değil mi? yani 5 tane 90 metrelik bir şey yapsanız rahat rahat su da sirküle olur. E yani burada yapılan ne? Yine 90 metrelik açıklıklar var. Orta açıklık 180 metre. Evet. E, onu 80 metreyi geçeceğim diye koca koca ayaklar, o çirkin ayaklar, As, e, askılar, askılar, bayağı kalın. Askılar da kalın. Ben o askıların Boğru daha daha, daha hani daha şeffaf görünebileceği gibi bir argüman vardı. Onun için çabalayacağız diyorlardı. Yap, yapılmadı. Yani, boğaz köprülerindeki askı halatlarından çok farklı bunlar hocam. Böyle e, uzaktan bu az, iyi sistem yani. farklı oldu. Evet. Ya. Yani şey daha ince olabilirdi belki. Yani hatta profesör Schleck bu. ...en son raporu yazan... ...onun evet. önerileri evet. şeffaf... ...şeffaf aska... ...halatı alternatifleri de... ...önermişti ama belli ki... Ya, ...tercih Evet. Biz, yani bunun şeyle ilgisi yok. Ee, hiçbir şekilde... ...Haliç'teki su süzgülasyonu ile... ...bakın şunu söylüyorum ben... ...örnek olsun diye. Galata Köprüsü... E, ...biliyorsunuz kazıklar üzerinde... ...oturur ve bugün... Haliç, e, tabii diğer faktörlerle birlikte temizse suyu, biraz da Galata Köprüsü'nün Dubalı sistem yerine kazıklı sistem olması sayesindedir. Ama e, şunu söyleyeyim, Galata Köprüsü'nde kazık aksları arasındaki mesafe sadece 22 metredir. Yani yeterli fazla fazla yeter suyun sirkili olması için. Hocam, bu 180 bu metreye ihtiyacınız neydi? yok yani o e, ayakları dikmek için. Bu, bu kadar saçma argüman olmaz ama bunu... Ee, yani e, e, projenin mimarı başta olmak üzere bir takım koca koca adamlar televizyonlara çıkıp bunu e, gerekçe olarak, önemli, gerekçe olarak ileri sürme e, şeyinde de bulundular. Hayret hayret verici bir durum. S Hala bunun yapılması kabul edilebilir bir şey değil yani. Evet ve yapıldı ve evet. maalesef e, evet. elimizde şu anda. E, gene bugünlerin e, gündemine düşen konulardan bir tanesi de biliyorsunuz. Bir İnönüst adındaki yakım çalışmaları evet. sırasında altyapıdan bir takım tarihi olduğu düşünülen e, kalıntılar evet. çıktı. E, Antlar Kurulu devreye tekrar girmek durumunda oldu. Zannediyorum gözetim altında devam edeceklermiş yakıma. Evet gazetelerde okuduğumuzda. Gazete havaatisi olarak. E, böyle e, insan ürküyor tabii. Yani e, belki de gereksiz yere büyütüyoruz ama neticede bilinmesi son derece kolay nesneleri böyle büyük bir keşifmiş gibi karşımıza çıkınca değil mi hocam? Heyecanlanıyoruz. <gülüyor> bir şey mi kaybediyoruz diyoruz. Bu arada küçük çekmece Gölü Havzası'nda bir yerleşim yeri bulundu. Orada da evet. dikkati çekici laflar kullanıldı. Yani 300 yılda bir oranın terk edilmesine yol açan fay hatları, yüzeye çok yakın filan. Bu fay hattı böyle bakınca görülen bir şey midir hocam? <gülüyor> onu biraz şüpheyle karşılayacağım. Herhalde onu o şekilde yorumlayan gazetecilerin Olabilir, ee, ...şey olsa gerek... <gülüyor> <gülüyor> ...ama bir takım enteresan... ...buluntular olduğunda... E, sani, e, görmezlik edemiyor... ...bir başka e, kısa konumuz... ...hocam bu... E, ...kentsel yenilemede yıkılacak olan... ...tahmini bina sayısı... ...konuşulurken tabi orta yere... ...büyük bir moloz meselesi çıkıyor... Evet. <gülüyor> ...bu konuda... E, ...Vatan Gazetesi'nden... ...aldığımız bir takım notlar var... Yani e, hesaplamışlar bu altı buçuk milyon binadan e, yaklaşık iki milyar ton moloz çıkacağını yani. ve bu molozun nasıl dönüştürülebileceği ile ilgili yani. e, bir takım çalışmalardan bahsediliyor. Bunun bir kısmının hatta bu geri dönüşüm sayesinde 13.1 milyar dolarlık geri kazanım olacağı içindeki inşaat demiri ve bu çok önemli bir şey. mıcır evet. vesaireye dönüşecek. Aslında bu değerlendiriliyor. Ben bu konunun evet. e, yani depremden sonra yapılan çeşitli toplantılarda ben bizzat bu konuyu gündeme getirmiştim. Hatta e, bu e, TÜBİTAK tarafından desteklenecek e, depremle ilgili projelerle ilgili bir liste hazırlandı. Onun için eee bir seri toplantılar yapmıştık yılını tam hatırlamıyorum şimdi herhalde 2000, 2002 olsa gerektir orada bu konuyu ben önerdim ve bu şeye girdi zaten yani TÜBİTAK'ın TÜBİTAK destekleyeceği projelerde tabi bu büyük bir araştırma konusu yani nasıl yapılabilir çeşitli alanlarda bu recycle edilerek dönüştürülerek kullanır. yani illa inşaatta kullanılması gerekmeyebilir başka alanlarda da kullanılabilir e bütün dünyada bu önemli bir şey ee, zaten gelişen bir konu. Yani çevre kirliliğinin bu derece yoğunlaştığı günümüzde şimdi bizim bu özel olarak yaratacağımız kirliliğe Olur. çözüm bulmamız lazım. Kirliliği yaratmadan önce. Yeni kapıdaki alan da bitmiş olacak. Değil evet. mi zaten? Evet. evet. <gülüyor> yani. Bu haberin içinde anlaşıldığı kadarıyla bir metreküp inşaat atığından yaklaşık 0.60 metreküp ...geri dönüşüm sağlanabiliyormuş hocam. Olabilir. Ee, bu durumda da yıllık altı milyon ton... bir ...kentsel dönüşüm sonrası... ...geri kazanılacak malzeme. Şimdi bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... Sıfır, ...sıfır atıkla çözmeyi... ...hedeflemiş. Yalnız bunun organizasyonu nasıl olacak? İnsanlar nasıl yönlendirilecek? Firmalar mı kurulacak? Mevcutları teşvik mi edilecek? Bu konuda bir bilgimiz yok henüz. Evet. Ama herhalde... ...önemli bir faaliyet... Vallahi bunun araştırma tarafı kesinleşti mi sonuçlandı mı onu da bilmiyorum ama yani yapılmayacak şeyler değil bunlar. Yani belki de yapılmıştır şimdiye kadar izleyebilmiş değilim. Bunun için yani bir takım mecburiyetler konur İnsanlar yıkımları öyle istedikleri yerlere atamazlar. Yani işte bir takım bu dönüştürme tesislerine götürüldü. Pekala da bu işler yürütüldü. Bu bir organizasyon meselesi. <gülüyor> Ve herhalde fizibilitesi olan bir şeydir. Sonuçta tabii ortaya çıkacak malozun çelik yani inşaat demiri kalıntılarının ka nereye gideceği belli o o zaten Şu anda de. recycle ediliyor onlar yani Muhtemelen. Onlar atılmıyor ama ama, ama e, beton atılıyor, evet. ve işte tuğla, tuğla falan vesaire, kalıntılarının tabii, tabii, tabii. E, hem bir yerlerde işlemden geçilmesi hem de onların kullanılabileceği bir talep olması gerekmez hocam? Yani o talebin e, de organize olmuş olması, stabilize malzemesi olarak kullanılabilir e, deniyor mesela. E, yani işte karayolları yapan müteahhitlere, karayollarına verilir bilmem ne yapılır. Artı bir takım e, hafif betonlar yani yapmak, yapmak için o ağır kadar kullanılabilir. Çok herhalde bunların alanları olur. Bunlar tabii ekonomik fizibilitesinin de olması lazım. Yani bu iş kolay değil. Bunu evet. iyi bir ciddi bir fizibilite çalışması yapıldı mı yapılıyor mu bilmiyorum ama yani... Ama bu yalnız bize özgü bir sorun değil. Bütün dünyada tartışılan bir konu. Netçili yani. miktarlar Tabii. dağ gibi yığılmaya başlayınca. Eski binaları yık, yıkıyor. Dünyanın her yerinde eski Heh. ömürleri şey olunca yıkılıyor. Eskiden bu çevre e, bilinci pek gelişmemiş olduğu için her yerde bunlar böyle geçip gidiyordu. Ama şimdi artık bütün dünyada insanlar hassas bu konuda. Ayrıca konuştuğumuz miktar da de, e, de muazzam bir devasa şey. bir miktar. Dolayısıyla baştan Keşke burada bari baştan düşünülmüş bir çözümle yola çıksak da... İyi olur. Evet. ...sonra yeni bir yönetmelik yazmasak değil mi hocam? O <gülüyor> konuya da geleceğiz birazdan. <gülüyor> evet. Efendim, e, Gezi Parkı'na çivi dahi çakılamaz. E, bu konuyu, e, işte gelişmeleri izliyoruz. Evet. Gezi, e, kritik bir gezi evet. oldu. Evet. Hiç kimsenin... E, Böyle bir dönüşüm geçireceğini ben doğrusu canlandıramıyordum. Ee, hoş oldu. Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Şubası Avukatı Can Atalay... E, ...biliyorsunuz önce bir proje, projeyi yürütmeyi durdurmak kararı almıştı. Sonra bir kararlar kalktı. Biraz kafamız karıştı. Şöyle açıklıyor. E, Birinci İdare Mahkemesi e, Gezi Parkı'nda yapılaşmanın önünü açan imar planını iptal etti. Bölge idaresinin kararı ise yüksek kurul kararının yürütmesinin durdurulmasının iptaliyle ilgili. Hukuken etkili bir sonucu yok. O bölgede yapılaşma için imar planı gereklidir. O planda iptal edildi. Yani şu anda imar planı evet. yok oranın. Evet. Dolayısıyla hukuken çividayı çakılamaz diyor. Ve şu anda sürdürülmekte olan trafiğin yer altına alınması çalışmasının da imar planı iptali sonucu. Boşlukta kaldığını ve hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Suç duyurusunda bulunmuş mimarlar ordusu bu konuda. Tabi e, bu konu sürecek gibi görünüyor. Bu konuda e, en son olarak danıştayın edeceği kararın beklendiği işaret edilmiş. Son karar olarak. Evet, Okan Tüysüz hocamızla bağlantı kuruldu galiba. Kuruluyor bir anlığa. Alo, Okan Bey, henüz bağlanamadık. Ee, Okan Bey'e bağlanmayı beklerken, e, işte bu şeyde son bir gün, bir buçuk gündür Gökçeada Saros körfesinde ortaya çıkan ve bir tanesi bayağı orta Büyüklükte mi sayılır hocam? 5.3 ee, yani miydi? 5 noktayı çok evet. ortadanmez ama gene ortaya yakın diyelim. Evet. Ee, Bizim koşullarımızda şey... E, önemlice bir deprem önemli mi? hissettirir misiniz? en azından. Hissettirir. Ee, şey de. gördüm, böyle sallanan bir takım lambalar falan... E, normal. E, evet. ...televizyonda evet. gösteriyor. Evet. Ee, i̇şte Ağustos ayı gelince de böyle bir <gülüyor> özel şeyimiz var. Heyecanımız var biliyorsunuz. Evet. Bakalım Okan Bey nasıl değerlendiriyor bu konuda e, ne beklemeliyiz, ne anlamalıyız. Kendisiyle onu konuşacağız. Evet. E, bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şükrü Ersoy bir açıklama yapmış gazetede. E, Marmadik stres boşalma diyor. Bakalım Okan hocamız bunu nasıl görüyor? Efendim. Alo, Okan Bey. Hocam nasılsınız? Ee, Argun ben, Nuray hocam da burada. İyi günler hocam. İyi ee, günler. Sizi yolda yakaladık zannediyorum. Evet, vapurdayım ben. Arada bir kesiliyor, gene kopabilir. Evet. Şu anda gayet iyi duyuyoruz. Allah böyle. Ee, İnşallah size bu Gökçeada'daki son bir bir iki gün içinde ortaya çıkan depremlerle ilgili görüşünüzü almak için ulaştık efendim. Ee, bu depremler Kuzey Adası, Kuzey Adası'ndan Mürvet civarında çıkıyor. Civarından tam 5. Okan hocam. Sesiniz geliyor ama... E, ...sözcükleri anlamakta zorluk çekiyoruz. İster, i̇sterseniz erteleyelim... ...vapur yanaşırken bir daha deneyelim. <gülüyor> evet. Sizi daha evet. sonra arayalım efendim. Evet. Peki. Ee, onun yolculuğu herhalde... ...bir yarım saat sürer. Biz de program bitti. Programın sonuna doğru belki sonuna bir daha doğru. deneyelim. Bir daha şansımızı evet. deneriz. Evet. Ee, gündemimizin... E, bir maddesi de bu demin bahsettiğimiz bu e, kentsel dönüşüm veya afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkında çıkan uygulama yönetmeliğinde bir yeni değişiklik oldu hocam. Evet. Revizyon 3. Revizyon 3 evet. Ee, ee, yani 11 ayda 3 revizyon yapıldı. Hızlı ee, gidiyoruz hocam. Evet. İlk, ilk e, uygulama yönetmeliği 4 e, Ağustos 2012'de çıkmıştı. E, daha sonra 4 ay sonra 15 ayda. Aralık'ta ikincisi çıktı. Ve 2 Temmuz'da da, geçtiğimiz Temmuz ayında da üçüncüsü çıktı. Bu kadar önemli bir konuya aslında ne kadar hazırlıksız yaklaştığının güzel bir örneği. Yani bizim yönetimimizin. Yani bir ön hazırlık olsa bu kadar sık değişikliklere gerek olmaz herhalde. Yani biz genellikle işte yolda düzülsün, düzülür mantığı ile e, aman hadi hemen girişelim işe e, diyerek işlere girişiyoruz. E, tabii ben e, çok kapsamlı e, uygulama yönetmelikleri bu değişikliklerin sonuçları ne oluyor ne etkiliyor hepsini görmek mümkün değil. Evet. Ama benim mesela görebildiğim işte belli noktalar var özellikle bu riskli binaların tespit esaslarıyla ilgili bir ek de yayınlandı. ...son yönetmelikte... ...yani 2 Temmuz... ...2 Temmuz'un ikinde... ...bu aslında... ...bir nevi... işte ...riskli binaların daha doğrusu yıkılabilecek olan... ya yani yıkılma riski olan... ...göçme riski olan binaların... ...bedirlenmesi için... ...özel bir yönetmelik bu... ...yönetmelik esasları diyelim... Ee, ...aslında... İlk yönetmelikte yani ilk uygulama yönetmeliğinde 4 Aralık 4 Ağustos. Ağustos tarihli geçen yılki yönetmelikte bu işlemlerin yürürlükteki deprem yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılacağı ifade ediliyordu. 15 Aralık tarihli ikinci revizyonda da aynı şey tekrar edildi. Şimdi ise e, bu arada ki bundan haberdardık e, hatta görüşlerimizi de ifade ettik bu konuda yani resmen e, bu yönetmelik çıktı işte bir bunun gerekçesi bir nedir? Teknik komisyon çalışması falan mı oldu? Evet bir özel, bir, özel bir komisyon kuruldu küçük bir komisyon kurdu bunu bakanlık kurdu tabii şimdi burada bir iki başlık söz konusu e, şöyle ki e, şimdi e, daha önceki programlarımıza da e, geçen ayda bilgilendirdik dinleyicilerimizi. Deprem yönetmeliğinin güncellenmesi konusundan şu anda AFAD sorumlu. Evet. Yani çünkü eskiden buna Bayınırlık Bakanlığı'nın Afet İşleri Genel Müdürlüğü bakardı. İşte Daha sonra onlar lave edilince bu görev AFAD'a aktarıldı. Bu sözünü ettiğimiz riskli bina tespit yönetmeliği ise Çevre ve Şekil Bakanlığı'nın bir çalışması. Dolayısıyla benim ilk başta bu olay böyle bir tespit yönetmeliği hazırlığını duyunca bu iki olayın birleştirilmesi gerektiği konusunda arkadaşları uyardık ama dediler ki işte bu iki taraf da anlaşamıyor da işte Ankara'da farklı şeyler vesaire işte bakanlık bunun çok acele çıkmasını istiyor işte afad af, af, bu hıza uzun git. sürebilir işte falan filan. Yoksa teknik bir fark yok hocam değil mi? Tabi yani, yani, yani gayet tabii yani aslında iki ayrı bak bu bir iki başlık yarattı kaçınılmaz Hı -hı. olarak yarattı bir takım çelişkiler de var şimdi bile ortaya görülen çelişkiler var bunun işte kendine göre bir takım gerekçeleri var niye böyle bir şeye ihtiyaç duyurdun... Yani belirli bir şey varken e, belli konularda mevcut yönetmelikte işte yorum e, eksiklikleri olduğu ifade edildi. E, tamam olabilir mümkündür çünkü 2007'de o yönetmeliği biz hazırlarken yani büyük ölçüde yıkımı değil güçlendirmeyi esas, esas yani işin prensibi odur. Ağırlığı oraya verilmiştir. Ama tamam şimdi bu çıkınca yani ona bir iki tane madde e, yani yorum maddesi getirilir bu konuyla ilgili. Onlar da aslında. Ama bu arada işte bazı konularda ne bileyim daha çabuk olsun, daha az masraflı olsun falan gibi bir takım... Tespitler yani mi hocam? Mesela daha az malzeme araştırması yapılıyor. Betondan diyelim hmm. şeyde... Şu bütün, kadar da bütün şu Bütün katlarda şey alınırken. Hmm. Şimdi sadece bir tane bir karakteristik tipik katta, kritik kat adı verilen bir katta bir kattan alınsın işte yeter deniyor ve sayısı da azaltılıyor. Efendim, hesaplar işte kolaylaştırılıyor. Yani ne kadar kolaylaştırıldığı biraz tartışma konusu ama yani en azından niyet o. İşte biraz daha güvenilir e, hani değerlendirme, daha gelişmiş. Eh tabii yani şunu söylemek mümkün. Bu konular çok hızlı gelişiyor. Yani biz bu Yönetmeli 2007'de yayınladık. O zamanki bilgileri diyelim 2005-2006 bilgileri bunlar. En tazesi. E, o neredeyse 8-8-10 sene geçiyor. Tabii yani Bilgilerimiz artıyor. Bugün nitekim yönetmeliği revize ediyoruz şu anda 2007 yönetmeliği. Size söylersiniz. Üç senede bir mi? Onun evet, Amerika'da evet. Amerika'da Amerika'da üç yılda bir yapılır. Evet. Çünkü Ergun Bey bunu hep söylemişimdim. Bilim o kadar hızlı ilerliyor ki artık yani en azından bu konudaki bu konuda her alanda dikkat edin. Yani ben mesela evet. tıbba benzetiyorum. Yani tıpta 3 sene içinde neler neler değişiyor. Nasıl ameliyat teknikleri değişiyor değil mi? Muayene teknikleri, yeni görüntüleme teknikleri çıkıyor. Yani 10 evet. sene evvel bilmem, ameliyat masasında ölen insanlar. ve hep hatta örneği veririm. Ben ilk defa anjiyo olduğumda korktum 1997 evet. yılında. Dediler ki bak masada kalmak şeyi falan de var falan. Yapmayın ya bunu. <gülüyor> e şimdi şimdi anjiyo olmak şey gibi. Ha, ayak şey üstü yapayım. yapalım falan diyorlar yani. Yani. Hakikaten öyle. Ee, çok hızlı geliştiği için e, bu şeyler e, tabii yani e, neyse bu şekilde bir şekilde çıktı bu sonuç olarak. Tabii daha yeni uygulama alanı olacak. Şu anda eğitim veriyorlar. Veriliyor. E, hatta <gülüyor> Mehmet de yazıyor işte belli e, odaların inşaat mühendisi odasının Organize ettiği sanıyorum bir takım e, kurslar var. Onlara Bakanlık sertifikası certikap verecek onları, onları onları yapanlar ancak o sertifkayı alanlar e, değerlendirecekler. Ee, bir iki başlık oldu ama işte ne yapalım yani bunun şeyi yok dediğim gibi iki farklı bakanlığın ya bir işte Afat'la çevre ve şehircilik bakanlığının şeyi. Ee, şimdi bunu yeni yani Afat'ın koordinasyonu altında. Büyük bir yönetmelik revizyonu çalışması başladı esasen yani o da... Bu 2007 revize 2007 ediyoruz. 2007'yi. İşte bunu da dikkate <gülüyor> alacak şekilde daha Peki, genel bir şey yapacağız. Bir küçük parantez hocam. Yani, yüksek yapıların durumu nedir hocam? Yüksek yapılar da onu da geçen ayki programda Yürhan beraber tartıştık. Evet. Onun için o da yönetmeliğe yeni bir bölüm olarak girecek attao aynı çalışmanın afad'ın çalışmasının evet, içinde. Evet. O alt komisyonu ben yürütüyorum. Ee, girecek. O konuda epey çalışmamız var. Yani ön çalışmamız hazır zaten. Peki evet. hocam 11 ayda bu yenilik yani, 3. revizyonuna gelmiş durumda. Evet. Aradaki değişikliklerin bu geriye dönen dönüp 11 ay zarfındaki uygulamalara bir etkisi olmuş mudur? Valla ee, vallahi bütün tabii bu yenilik yani, çok fazla. Yani çok kapsamlı her şeyden bahsediyor. Uygulama yönetmeliği. Ee, her şeyin ne kadar değiştiğini hakikaten tartmak güç. Ama ben en azından hani ilgilendiğim, izlediğim konu, demin konuştuğumuz bu e, e, ris riskli binaların evet, evet. tespitiyle ilgili şeyde. Şimdi şöyle bir problem çıkabilir. Onu da geçen gün bir arkadaşla konuşurken özellikle ortaya çıktı. Şimdi ee, geçen sene Ağustos 4 Ağustos'ta çıkan ilk şeyde e, yönetmelikte e, şöyle bir yanlış anlamaya e, ki pek doğru olmayan aslında e, bir madde vardı. Diyordu ki 6. madde bu ilk bir, birinci bir versiyonda işte riskli binaların tespiti. Yapılarda şiddetli depremlerde can güvenliğinin sağlanıp sağlanmayacağını tespit etmek üzere yönetmeliğin ilgisi maddesine göre yapılır deniyor. Şimdi can güvenliği diye bizim bir performans şey, şeyimiz var, e, seviyemiz var. Bir de ama can güvenliğini sağlamayan bina yıkılacak olan bina demek değildir. Yani can güvenliği bakımından tehlikeli, insanlar bakımından tehlikeli sınırlı bir hasar var yani. Ama yıkılacak demek değildir. Bu bina güçlendirilebilir. Şimdi bu birinci versiyonda öyle demediler yani. Yani can güvenini sağlamıyorsa yıktılar. Bu biraz ağır bir karar. Yani ha. yıkılması ge gerekmeyebilecek. E, makul bir güçlendirme tedbirleriyle e, güçlendirilecek bina. Önemli binaların... bir nüans farkı değil o önemli bir şey. O zaman da biz bunu, ben bunu söyledim ama daha e, dinleyen yoktu. Şimdi ikincisinde de aynen korundu. Daha bu, bu maddeyi kaldırdılar ama yani e, herhalde e, bizim eleştirilerimizi tahminen öyle düşünüyorum. O zaman da eleştirmiştim birinciden sonra. E kaldırmama hiçbir şey yazmadılar kendilerine. Yönetbelik kısaslarına göre yapılır diyor ikinci versiyon. Hmm. Gayet yuvarlak. O zaman tabii ne diyecek? Birincisinde daha açık yazıyordu. Devam etti. Ona bakacak. Ve bugüne kadar da şimdi 2 Temmuz daha, bir ay olmadı bile... Yani 2 Temmuz'a kadar bu böyle devam ettiği. Şimdi 2 Temmuz'da yayınlanan yönetmeliğin eki olan bu ek iki e, tespit, hasar tespit esaslarında ise kriteri değiştiriyorlar. Diyorlar ki, e, aynı tasarım depremi altında bizim yönetmeliğimizde göçme öncesi dediğimiz, daha ilerideki al, ikinci, bin, ikinci madde, riskli bina maddesi. Evet. Evet kılma ve ağır görme riski bulunan binaya riskli bina denir diyor. Ki başka yerlerde de işte mesela bir üç maddesinde de zaten dediğim gibi şey, şeyden bahsediyor. Göçme öncesi performans düzeyi. Yani bizim biraz önce söylediğim gibi, şimdi bunu tabii radyoda anlatmak biraz güç bir grafik üzerinde gösterebilirdim ama şimdi <gülüyor> göç Can güvenliği performans durumu can güvenliği tehlikede ama bina tehlikede değil. Daha henüz, yani bina pardon, yıkılma riski yok. Tamam mı? Evet. Yıkılmaz bu bina, bu bina güçlendirilir. Bir sonraki, daha ileri aşamadaki e, performans e, düzeyi var, ona göçme öncesi diyoruz. Yani öyle ki ondan sonra artık bina göçecek, limit durumda. Ha, onu da aşıyorsa o zaman tabii binayı yıkacaksınız. Şimdi yeni yönetmeliğin felsefesi bu. Ama bu, bu bir çelişki daha önce daha iyi durumdaki binayı yıkıyordun can güvenliğini sağlamıyor diye ama ha. şimdi daha iyi hakikaten en kötü binayı şimdi yıkıyor yeni yönetmelik ama eski eski versiyonlar daha iyi binaları yıktılar şimdiye kadar yıktılar bile belki yık, yıkacaklar yıkmaktalar. Hukuki bir mevzuya gireceğiz. İsterseniz bir müzik arası yapalım burada. Enteresan bir konu e bu. Bu biraz yani açalım. Bu biraz bu bayağı e. hukuki bir konu. Vatandaşlar yani daha önce Yıkılmış evleri evleri yıkarlan ve şu anda yıkılma <gülüyor> kararı alanlar pek hala itiraz edebilirler. Yeni yenik versiyondaki konsept değişikliği dolayısıyla. Peki evet. efendim, Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Devam edeceğiz. Can't stand a cold-hearted woman and a lying man, so don't you. Evil as a man can be. I'm gonna tell you, don't you, no, don't you lie to me. don't you lie to me. Don't you lie to me. Don't you lie to me. 'Cause it makes me mad. I get evil as a man can be. Yes, I do. Evil as a man can. be Evet, 6 Saatler programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Bugünkü programı hocam Nuray Aydınoğlu ile ben Argunyum sunuyoruz. Ee, bu hocam afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulanma yönetmenliği revize edildi diye başlamıştık. Evet. Ve onda da enteresan bir noktaya geldik. Yönetmeliğin bu üçüncü revizyonunda daha önceki versiyonlarında olmayan bazı... İlave açıklamalar var. Bunların ne anlama geldiğini Evet bir kriter değişikliği var. Yani evet, evet. bu aslında şöyle başka bir dille ifade edeyim. Bu üçüncü versiyonda yeni versiyonda bakanlık tanımına göre en riskli binalar yani binaların en kötüleri şey oluyor. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Yani yıkma kararı veriliyor. Evet. Halbuki önceki versiyonlarda daha iyi binalar da yıkılıyordu. Yani çünkü e, onlar e, göçme riski olmayan ama can güvenliği riski olan binalardı. İlk versiyonda can güvenliği riskini esas almıştı şey yanlış evet. olarak. Göçme riski olmayabilir. Yani ikisi, ikisi farklıdır. Yani can güvenliği riskli olan bir binada o binayı güçlendirebilirsiniz. Yıkmanız Hı. gerekmez. Bu bir ekonomik karardır. Ha, bazen belli durumlarda yıkmanız daha fizibil olur. O ayrı problem. Ama yani prensip olarak ben bunu hemen yıkacağım demezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bir fizibilite çalışması yapmadan. Hocam bu olumlu bir değerlendirme olmamış mı? Bu doğru bir... Ben ben şunu işaret etmek istiyorum. Yani şu ana kadar neredeyse 11 olur ayda yani. yapılan uygulamalarda hata olmuş oluyor. Hata Onu olmuş olabilir. Gösteriyor. Yani şimdi düzeltilmiş oluyor o hata. Evet. E neyse çok ilerlemedik. 11 evet. ayda işte 40 bin bina ama 40 bin bir şey Kaç yıkılmış İstanbul'da. Tabii bunların yani çoğu zaten yani o şekilde değerlendirilmiş olsa bile bunların göçme çok... riski de olabilir. Neyse. Büyük bir ihtimalle. Yüksektir. Yani bunlar bu binaların çünkü pek çoğu zaten göçme riski de olan binalardır. Evet. Doğru hocam. Peki bu bundan sonrasındaki uygulamada daha bir... Ee, özenli davranılacağını gösteriyor ve bunun e, hesaplarını, bunun kriterlerini tanımlıyor şu anda. Şimdi tabii burada şöyle bir sıkıntı olacak. Bunlar yeni kavramlar geldi. İşte mühendisler eğitim alacaklar vesaire ama tabii öbür yöne çok alışmışlardı yani. 6 yıldır kolay Şimdi burada biraz başlarda sıkıntı çekilip belki bazı yanlışlıklar falan da yapılabilir. Öyle endişeler var. Ama e, devam edecek bu şekilde. Evet. Bu çalışma, bu üçüncü revizyon değerlendirme çalışmasını, binanın e, güvenli olup olmadığını, riskli olup olmadığını değerlendirme çalışmasını hızlandıracak, kolaylaştıracak özellikler de taşıyor mu hocam? Ee, Başka bir değişiklik basitle, var mı? Daha önce biliyorsunuz e, deprem yönetmeliği esas alınmıştı. Evet. Yani şu var, e, işte mesela daha az malzeme incelemesi yapılıyor. Burada 16 gibi. sayfa var. ...deprem yönetmeliği çok daha kalın bir... E, bu ...doküman. On, on Onun yedinci bölümü müydü daha önce... Uygular. ...yedinci bölümü evet. evet. evet. E, burada şu var... Formular ...bir, de, falan bir var. bir şeyler arkası. burada... E, ...riskli bölgelerin... ...tespiti için... E, ...daha global... ...yani bina bazında çok ayrıntılı değil de... ...bölge bazında değerlendirme için de... ...yani son... E, ...beş altı sayfası bunun... ...ona hasretilmiş... E, şey, e, ...şurada bakarsanız e, hangi başlık altında bir bakın böyle formlar, resimler falan olan bir e, yani büyük bir kısmı aslında o neredeyse. Bu iki evet. Temmuz'da yayınlandı evet. değil mi Ek, Ek A diye bir şey var burada. Ek A var. Ek A binaların bölgesel evet. deprem risk dağılımını bu, belirlemek için. Bu müferit bina için bu bölgesel Evet, yani riskli, riskli, riskli, alan. riskli, evet, riskli alanın tespitine yardımcı. Ama zeminden yardımcı. dolayı değil de üstündeki değil. binalardan evet, dolayı tabii, riskli alan. Tabii riskli alan sadece zeminden dolayı olmaz. Ben de merak ediyorum aslında. Yani evet. üstünde bir tane bina varsa o riskli alan olmuyor da bir grup mu olması lazım? E yani şimdi bu, şöyle düşünelim yani İstanbul'da isim vermeyelim belli bölgelerde işte belli gece kondu inşaatı tarzında yapılmış Doğru düz mühendislik hizmeti anlamış. Tek çok bölgelerimiz var. Bunlar bu ıı, ekvada verilen ıı, hızlı değerlendirme yöntemiyle ki bu arkadaşların ortadoğudaki teknik üniversite arkadaşların geliştirdiği daha önce de yayınlanmış bir şeydir. Yani prensibini biliyoruz. Onunla daha çabuk bu binaların ya yani bu bu bölgelerin riskli o, potansiyel alan riskli olan bölgelerin ...tespiti imkanı Tespitine sağlar. Yani. Ama bu Münferit min, binanın... ...hasar tespiti için kullanılmaz bunlar. Ondan önceki bölümleri... ...bu yönetmeliğin e, o amaca yönelik... yani ...biraz, biraz önce konuştuğumuz konular. Evet. Burada hocam... ...bu yeni yönetmelikte... E, ...ötekilerden farklı olup olmadığından... ...emin değilim ama... ...lisanslı kurum ve kuruluşlar... ...herhangi bir alan ile sınırlı olmaksızın... ...ülke genelinde tespit yapabilir... Evet. Ee, burada değişen maddeler tanımlanmış hangi evet. maddeler niye değişmiş yani niyesinden ziyade değiştiğini ya, e 15 e Aralık tarihli şeyin üstüne monte etmişler monte edilmiş. Yeni, evet. yeni şeyi evet epey bir, epey bir maddede değişiklik olduğu görülüyor buradan. Da. Evet. evet yani burada mesela hocam madde 7'de eski yönetmenin 15 Aralık'ın 13. maddesi 8. fıkkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir deyip ...sayıp döküyorlar ve burada... E, ...işte... ...üçüncü bahanlığa... ...tahsis edilerek tasarrufuna... ...bırakılan taşınmazlar... ya ...bir sürü ince ayar var bunları değerlendirmek için... ...hakikaten üzerinde çalışılması lazım. Yani çok çok çok ayrıntı var burada. E, i̇şte bu bir yıl içinde... ...devamlı herhalde problemler çıktı... ...bunları revize etmek zorunda kaldılar. Sanıyorum problemler ee, yansıdıkça. Evet. evet. Bunları değerlendirirken... Ee, ...şeyin... E, e, ...daha önceki yönetmelikte olmayan... ...bir özellik olarak da diyor ki... ...hani üçte iki karar... Evet. ...yeter sayısı var... ...son dakikada bile yani satışa çıkarken bile... ...o üçte bir katılmayanların paylarını... Hmm. ...diğer paydaşlara... ...veya işte idareye satmak üzere... Evet. ...işlem yapılırken bile... ...son dakikada bile peki kabul ettik diyebilirler... Hmm. Öyle yani bir, şey bir esneklik. <gülüyor> evet. e, e, Herhalde uygulamada bir takım sorunlar çıkmış olabilir tabii onlardan. Şöyle hmm. yazmışlar hocam. Satış hmm. işlemi tamamlanıp komisyonca karara bağlanmadan evvel... Hmm. ...üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin... ...üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri halinde... ...açık artırma ile satış işlemi geçersiz sayılır. evet. Yani evet. satışı evet. da yapmışsınız. <gülüyor> Ama son arkadaşlar... Evet. E, bir sürü de ayrıntı var. Açık arttırmaya üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. Ama gözlemci olarak izlemek isteyenler falan diye böyle bir sürü e, idari şey e, e, eklenmiş gibi görünüyor bunlara. Evet. Peki hocam bu yönetmelikler... Yani böyle revize ederek ilerlemek ne düşündürüyor size anlayışınıza yani bunlar zamanda e, tam nelerin olabileceğini iyi değerlendirilmediğine mi işaret ediyor? Ben ediyorsun? kısmen ona e, yoruyorum. Yani e, tabii şimdi e, hiç şüphesiz yönetmenlikler değiştirilir ihtiyaca göre uygulamada çıkan problemlere göre değiştirilir ama bu kadar sık değiştirilmesi biraz e, bu işe hazırlık yapılmadan girişildiği izlenimini veriyor. Değil mi? Yani e, 11 ayda 3 defa yönetmelik değiştirirseniz öyle izlenim veriliyor. Nitekim belli alanlarda bu görülüyor. E, bizde ben şunu görüyorum. Yani Türkiye'de idari işlerde hemen hemen her yerde e, paldır küldür işe başlayıp ondan sonra iş yürürken olayı düzeltme şeyi. Yani doğru projesi olmayan işler ihale ediliyor mesela. Eskiden böyle şey olmaz. Bir işin fizibilite raporu hazırlanır. Avan projesi hazırlanır. Uygulama projesi hazırlanır. Keşif dosyası hazırlanır. Ondan sonra ihale edilir. Kaça çıkacağı belli olur. Şimdi öyle bir şey yok. Proje yok ortada. Hatta Avan proje bile yok. Al şunu yap diyor. Efendim korkunç büyük projeler. E ondan sonra nasıl yapılıyor? Ondan sonra iyi proje yapılıyor mu? Müteahhit acaba... ...müteahhide bırakılıyor her şey mesela. Yani Böyle bir yöntem var ama biliyorsunuz... ...Design and Build diye o başka, adlandırılan... Olabilir. Burada olabilir. da o, bir sınırlayıcı kesin... O, o, ...taraflar tabi, olması lazım tabi, değil mi hocam? Ama bu, bu bizde, o, o anlamda söylemiyorum bunu. Bu resmen... Siz tabii şey köprü, yani. köprü güzergahı mı değişti... ...acaba hmm. konusuna değinmiyorsunuz değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> mesela... <gülüyor> yani kuş yuvası <gülüyor> ve... Kuş yuvası, e, evet. ...akarsulara rastladık falan... Evet, ee, tabii evet. projesiz iş yapmanın... E, ...çeşitli riskleri var ama... ...böyle idarelerde de bir, bir aculluk... ...oluyor hocam yani... Evet. ...herhangi bir eleştiri gelince de... ...vay bunlar bizim işimizi geciktirecek... ...filan gibi bir tepki evet, de maalesef, maalesef. Evet maalesef. Halbuki e, o değil değil mi hocam? Yani, yani niye... bu, bu, ben ben belki yaşlandım herhalde diyorum. Yani ben bunu kabul... Ben, ben gençken bunlar böyle yapılmazdı. Türkiye'de, Türkiye'de her şey daha planlıydı. Yani siz de hatırlarsınız. Evet. Giderek... Giderek bu aculluğa kendimizi kaptırdık gidiyoruz yani. Hadi başlayalım gidelim. Durma durma zaman kaybetmeyelim. Evet. Ama ne yapıyoruz yalan yanlış. Yani Türk İstanbul'da bir sürü yol yapılıyor. Bakıyorum bir sene sonra bir daha yapılıyor. Mesela size güzel bir örnek verebilir miyim? Şile otoyolu diye <gülüyor> nedense otoyol derler. Yani Şile'ye giden işte şimdi iki, iki bölünmüş yol oldu. Evet, bölünmüş yol. Onu iki sene evvel baya bir yaptılar sonra büyük bir kısmını değiştirdiler. Çünkü kötü yapmışlardı, yanlış yapmışlardı. Hmm. Hatta sonra ben öğrendiğim ki bir vesile. Projesi yokmuş zaten, projesi yapmışlar. Evet. Yani bakın mesela, paldır küldür yaptılar. Deverler ters tarafa, evet. bilmem evet. güzergahlar böyle acayip eğri büğrü vesaire bağlantılar yanlış. Paldır küldür yaptılar. Ondan sonra akılları nasıl oldu? Şimdi tabii üçüncü köprünün bağlantı yolu olarak da kullanacaklar onun bir kısmını. Ondan da olsa gerek. Anlatabiliyor evet. muyum? Kısalttılar evet. çünkü evet. müteahhide bırakılan kısmını. O zaman bütün e, yani projeyi elden geçirmek gerekmiş, evet. gerekebilir şimdi. Evet. Değil mi hocam? Şimdi yani bakın mesela iki defa masraf yapılıyor işte. Yani bunu, kimse de buna bir şey sormuyor. Hocam ben hatırlıyorum bu e, tem yapıldığı zaman ok meydanı çıkışında kağıthane düğünü e, bir takım trafik sorunları çıktı. Bir sürü kazalar oldu ve orada şeyi değiştirdiler. Deveri değiştirdiler. Kurgu değiştirdiler. Evet. Yani epey bir can kaybı falan yola işte. Evet. Profesör Gedizlioğlu da bunu e, yazılarında şey yapmıştı. Evet. Eleştirmişti. Yani evet. bunun e, proje eksiği e, projesiz işlerin en büyük şeyi de riski de hocam çift masrafa yol açmasıdır. E, tabii benim söylemek söyleyeyim de oydu. Evet. Yani e, neticede de kullanılan o paralar halkın toplanan evet. vergilerinin parası yani bir e, kimse bir yerden bir şey getirip ulüfe o lüfede atmıyor doğru parası e, bu e, kentsel dönüşüm tabi bizim gündemimizde olma devam ediyor benim elimde bir de e, bu son yönetmeniyi de dikkate alarak kentsel dönüşüm ve hukuk platformu e, yönetim kurulu başkanı Profesör Gürsel Öngörenin de ...yapılmış bir söyleşi var. Evet. Bunda da işin... ...diğer yanlarıyla, özellikle hukuki yanlarıyla... E, ...ilgili... E, ...işaret edilen... ...hususlar var. E, i̇şte üçte iki şartının... ...bazı esneklikler sağladığını... ...tabii gene vurguluyor... profesör Öngören. Profesör Öngören de... ...bu şey konusunda çok... E, ...imar hukuku konusunda... Evet. ...deneyimli bir e, hocamız... E, ...hukukçu. E, Burada dikkati çekecek şeylerden biri, ee, mesela şöyle bir vurgu var. İnşaat şirketleriyle belediyeler yeni dönemin kazananları olacak dedikten sonra işte kötü konutlarda oturanların dayanıklı ve yeni binalarda. Ama meselenin tartışması hiçbir şehir meselesi, şehircilik meselesi gibi gelmiyor. Burada daha ziyade teknik bir inşaat faaliyeti gibi geliyor. Burada, baştan beri Bu eksiklik mi? olarak işaret ediliyor. Evet, daha önceki toplum. ...programlarımıza da bunu değinmiştik... Yani. <gülüyor> hmm. e, ...diyor ki... ...kentsel dönüşüm uygulama yönetmeninde... ...bu ay birçok avantajlı değişiklik yapıldı... ...bu baktığımız hmm. yönetmelik... ...iki Temmuz tarihli... E, ...işte parsel birleştirmelerinde... ...arsa sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla... ...hareket edilebiliyor... ...işte biliniyordu... Evet. Bu, e, ...bunu bir kez daha vurgulamış... E, Riskli binası olan riskli binalar birkaç parsel ile birleştirerek daha büyük işler yapabilirler. Ee, komşu boş arsalarında, da pek boş arsa görmüyorum ama <gülüyor> bu parsellerle birleştirerek şehre marka değeri katan daha nitelikli projeler yap yapabilirler. Ee, bu tip projelerde doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda imal planı değişikliği yaptırıp, Burada da de belediyenin dışında bir yola işaret ediyor. Yani evet. imar planlarının doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaptırıp ruhsat alabilirler. Bakanlık tırnak içinde şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına. ...bunlar ne kastedildiği çok açık değil... ...ama kaygı da veriyor açıkçası... Evet. ...doğrudan imar planı... ...ve değişikliği yapabiliyor diyor... ...bakanlık çok güçlü, çok Bazen yetkili... ...mağazam yetkileri var... Evet. İnşaat. hatta bu projelere ruhsat ve... ...iskan belgesi veriyor... E, ...beledi... ...açıkça şöyle söylemiş... ...parsel ve ada birleştirme ile ortaya çıkan... ...iddialı projeler için... Yani ...böyle bir takım... E, ...sıfatlarla da... Evet. E, ...başlıyoruz... İnşaat şirketleri belediyeleri baypas edip bakanlığı kolayca devreye sokabileceğini unutmamalı. A doğrusu benim biraz <gülüyor> e, düşündüren ifadeler. Teşvikler sürüyor diyor. Büyücüğü bir %1 KDV avantajınız var. Ee, sadece inşaat şirketleri değil halkın da yeni olanaklar elde ettiğini. Ee, burada ama e, işte şeyi de hatırlatıyor. Bu Son vagona binme imkanı tanımıştır diyor. Üçte birde kalanlarından hmm, demin ya. Biraz önce söyledim. Ee, Valla bu e, beyefendi işaret ettiği, sayın profesör ön işaret ettiği hususlar e, sanki dikkatle ele alınması gereken e, hususlar gibi geliyor bana. Onun için e, biraz kaygı da duymuyor değilim. Bu e, yani 2 Temmuz. ...uygulama yönetmeniğini biraz daha çalışmamız lazım. Vallahi Çeşitli hocam evet. evet şimdi yani. Canı yalanlar da galiba evet. ses çıkarmaya başlarlar. Evet, evet. Anlayacağız. Yani bu, bu iş başladı ama biraz böyle aksak ziyade gidiyor gibi. Evet. Ee, zannediyorum Okan hocamıza bağlanamayacağız. Ee, evet. Ulaşım e, e, telefon bağlantısında sorunumuz devam ediyor. Onu başka bir zamana bırakacağız o zaman... Arada olabilecek başka şeylerle evet. bir iki tane haberle belki programın sonuna doğru toparlayabiliriz. Malum Haliç Port ihalesi yapıldı. Evet. Ee, Haliç'teki e, büyük bir yatırım 1 milyar 346 milyon dolar. Burada e, sembol inşaat. YouTube Kurulu Başkanı ile yapılmış bir söyleşi var Radikal gazetesinden. Orada e, e, YouTube Kurulu Başkanı e, şöyle ifadeler kullanmış. Haliç bölgesi dünyanın ender bölgelerinden biri. İhaleyi kazanırsak, bu ihale öncesi söylediği laflar. Tarihe bakacağız. Osmanlı, Roma, Bizans neler yapmış. Yeşiliği ile tarih dokusuyla alkışlanan bir proje yapacağız. Demek ki yine proje yok. Yok tabii. Evet. Ha, İş adamları hmm. için artık para hırsı birinci sırada değil. Torunlarına bırakacakları projeler yapmak istiyorlar. Kazanırsak iş böyle yapılır dedirteceğiz. Dünyada benchmark olacak gurur duyacak bir proje yapacağız. Deyip şu açıklamaları yapmış. Dikey bir inşaat söz konusu değil. Sayın Başbakanımızın hmm. mesajı alınmış galiba. Evet. Hmm. Alışveriş merkezi diye bir şey yok. <gülüyor> oh, hayret, hayret. <gülüyor> Bu bölge kentsel dönüşümün de merkezi. Beyrut'ta, Kudüs'te, tarihi bölgelerde yapılan projeler var. Biz de ses getiren bir proje yapacağız. Şu önemli hocam bakın. Kamuoyunda konsensüs sağlamadan kesinlikle bir şey yapmayacağız. Gizli saklı bir proje olmayacak. Tartışılan bir işin içinde olmayız. Haliç Köprüsü'nden sonra bunlar serin, evet. e, serinlik veriyor insana doğrusu <gülüyor> değil mi? Evet, evet. E, hocam bugün de bu, <gülüyor> bu kadar... E, kaygı verici e, bilgi verici <gülüyor> konunun içinden gezerek sanıyorum programımızın sonuna da geldik. E, yeni bir altın saatler programında buluşmak üzere herkese iyi hafta sonu iyi haftalar, iyi günler, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşça kalın diyoruz Hoşça efendim. kalın.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 343 41 41